hala da faydalı bir iş veriyor. Aslında sadece laf olsun bilin. Öğrenme. Bu, oku ki aklıma geldi o <gülüyor> evde okurken. <gülüyor> Biz niye bu derece söze daldık şimdi bakın. Ömer'a nerede, nereye geldi? Nereye geldi? Biz <gülüyor> hikaye söyleyebilirken kendimiz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 Ha? Hangi saatler arasında? Sabaha sonra mı dedin? Üçten sonra mı dedin? Sabah namazından önce değil mi Ya Yastı namazı sabah namazını bölün üçer. Şey sabah, üç sabah namazına yakın olun, alın. Mesela yastı namazı şimdi kaçta? Dokuzda mı? Sabah namazı 5'te, dokuzdan bir beşe ne kadar? Beş, sekiz saat. Sekiz üçe bölün, bölüp üçe. Üç 3'te. Üç, üç, Sabah karşı, saat üçte namazda kılınır. İki buçuk, üçte kılınır. Ama bu her an değişir. Yaz, yaza doğru girer Daha, daha dar vakti sağacak. Kışı sabah karşı kılınır. Yani saat dörtte beşte kılınır. Ümmüde bakın dikkat edin. Fazlıyız, öyle kılmaya mecbur değilsiniz. Sadece bu, Hayvanlar yapmanızı verilmiş bir namaz ama çok sevgi için bu namaz çok istenir çok da faydalı bir namaz. Cemette buna şöyle şey, kırmış mecbur değil, değilsiniz. kılarsanız faydası var tabii ki. Herkes o uyuyorsa kalkıyorsa o saatte uykunun en tatlı zamanında kalk Allah Allah da çok şahane bir şey tabii ki, yapabilen yapar. Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ashabın, kalkıp namaz kılıp kılmadıklarını teftiş için gece vakti evlerini dolaşmış. Bu artık sünnet haline erkek kılabiliyor bu namazı. Bakın kim kılıyor, kim kılmıyor derken Medine'nin etrafını dolaşmış.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 Maktumuna, en kısa zamandan an geçer. Çünkü şimdi dediğimiz de mazi olmuştur. Şimdi konuştuklar mı? Gitti. Bir daha gelmez. Yani, an hemen geçiyor, maziye aktarıyor. O halde mazi ile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 Kalbinin hem akıl hem yani bize şaket kartid. Allah'ın mekani, Allah'ın mekani Senin senin kalbindedir. Onun mekânın gökyüzü falan filan değildir. Onun maziy ve müstuk mü, geleceği yoktur. Onun için maziy ve geleceği yoktur daha indirilir.